Şefaati, şefaat Ya Resulallah diye istemekte bir e, beis var mıdır? Yoksa e, allah Teala'dan e, Ya Rabbi bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini nasip eyle gibi mi dua etmeliyiz? Bunu çünkü sık sık e, camilerde, cemaatte bulunan insanlar yapıyorlar. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah denildiği zaman hem ezanda hem kamette şefaat Ya Resulallah diye deniliyor. Bu demek ki ülkemizin her yerinde böyle. Acaba bir problem oluşturur mu? Ya da nasıl istemeliyiz? Öncelikle tabii şefaatla ilgili ayetleri Kur'an'da şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde hep şefaatın Allah'ın izni ve iradesiyle onun müsaadesiyle olacağını ifade, yani ifadeler ayetlerde önce bir izni hı hı. şeklinde bir emri şeklinde geçtiğini görmekteyiz. Yani seyircimizin özellikle hassasiyeti oydu. Peki şefaat peygambere mi istemek lazım yoksa Allah'ın izniyle gerçekleştiğim ondan istemek lazım? O zaman yani Allah'tan istemek lazım. Evet. Her şeyi verecek bu imkanı bu fırsatı sunacak Allah'tır. Peki yapacak kişiler kimler? <gülüyor> i̇şte peygamberimiz şefaat edeceğini inanarak şefaat ya Resulallah deyince yani peygambere dua değil aslında. Yani şefaat ya Resulallah diyen kişi yani ben peygamberin şefaatini arzu ediyorum bana şefaat etmesini istiyorum anlamında söylemektedir. Yani kelime ve kavramlara takılarak burada sanki Allah'tan değil de peygamberden istiyorsun. Bunun bir adım sonrası da acaba yani şirk mi bu? Evet, bu sorular yani, birbirini bu, takip ediyor. Birbirini takip eden şeyler. Ben hiçbir Müslümanın şefaat ya Resulullah derken peygamberden şefaat istediğini, yani peygambere yalvardığını, ondan dua ona dua ettiğini düşünmüyorum. Yani bu kelimenin zımnında Allah'tan var? istemek var. Allah'tan istemek. Evet. Eyvallah. Evet, biz isteyeceğimiz, yalvaracağımız makam, merci Rabbimiz.